Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler. E, bugünkü konumuz istersen şöyle çerçevesini çizelim. Daha önceki programlarda ele aldığımız e, çalışmanın reddi, yüceltilmesinin tam aksine çalışmanın insana özgü, çok insani özgü, e, insani bir aktivite olmadığına dair e, Hannah Arendt'ten başlayan e, bir dizi program yapmıştık. Onun, onun görüşlerinden yola çıkarak. Andre Gorz'u aldı. Frankfurt Okulu'nu otonomculara da değinmiştik. Bugün bir kitap çıktı. E, bu kez bir emek tarihi e, üzerine yazılmış bir kitap. 1936'da iki, aynı zaman kesitinde, tarihsel bir dönemde hem Fransa'da hem de İspanya'daki birbirine çok benzeyen iki olayı alarak orada işçilerin e, çalışmaya karşı işi nasıl reddettiklerini e, ele alan bir çalışma bu. Sözün ettiği olaylar Michael Seatman'ın e, İspanya'daki devrim 1936'daki, diğeri de Fransa'daki halk cephesi deneyimleri. Şimdi burada şimdiye değin emek tarihçileri aslında sadece bu olay değil bütün işçi sınıfının tarihini yazarken çok farklı bir şeyden yola çıkmışlar, çok farklı bir düşünceleri dile getirmişler, yüce emeği yücelmişler, yüce çalışmayı yüksek bir değer, etkinlik olarak ve Üretim araçlarının el konulduktan sonra dahi üretimin yönteminin pek değişiklik yapılmıyordu. İnsanların iş yaşamına, fabrika hayatına, fabrikanın örgütlenmesine, işin örgütlenmesi, kapitalist toplumlarla 1917'deki devrimden de çok farklı değil. Taylorizm'e bazen kabul ediyorlar, bazen örtük olarak reddetseler de sonuçta aynı şeyi, yöntemi uyguluyorlar. Yani çalışma disiplinini, fabrika disiplinini korumak ve üretim araçlarını ele geçirdikten sonra da bir sonraki hamlede üretici güçleri e, ilerletmek, yükseltmek ve verimi arttırmak. Bunun bazen savaş koşulları olduğunu söyleniyor. Fakat e, Sietman'ın da belirttiği gibi bu e, Şimdi aynı programda bu programda ele alacağımız Karl Cross gibi Batı Marx'ın çok önemli düşünürlerini de belirttiği gibi hiçbir koşul altında savaş bir gerekçi olamaz. Çünkü sonuçta işçi sınıfının çalıştırması söz konusu. Evet batıda kapitalist toplumda belki artı değer üretiyor. Artı değere başkaları el koyuyor. Bunun için çalışıyor. Verimli olmaya, üretken olmaya özendiriliyor. Ama diğer tarafta da zaten artı değerini... Devlet ve parti el koyuyor çok da farklı bir şey değil. Evet. Michael Sietman bunu şey yapıyor, eleştiriyor. Verdiği her iki örnekte de işçi sınıfının tarihinde işi kaytarmak, iş düzenini bozmak, hatta sabotaj yapmak, gündelik çalışmanın içerisinde kaytarmak. Bunlar çok yaygın şey, zannedildiğinden yani şimdiye kadar emek tarihçilerinin göz ardı ettiği bu olaylar çok işçilerin arasında çok yaygın oldu. Çalışmaktan zevk almıyor işçiler. Yani onları mesela 1936'da artık bu fabrikalar sizindir diyorlar Katalonya'da. Barcelona'da işçiliği anarko sendikalistler hakim oluyorlar fabrikalara. Buraları sizindir işte alın çalışın ve, ve ne kadar üretirseniz sizin, e, yaptığınız her şey size aittir. Ama işçilerde bir çalışma isteği yok. Batı'da da böyle çalış Batı kapitalist toplumlarının işçilerin isteksiz olduklarını dair endüstriyel ilişkiler psikolojisi diye bir dal bile var. Yani taylorizme bir de uzantısı olarak böyle bir disiplin ulaş, gelişmiş. Ama bunun şeyi de yok. Batı'da kabul edilebilir. İşçilerin çalışmak istemedikleri kabul edilebilir. Ama fabrikaya ele geçiren işçiler de pek çalışmak istemiyorlar. Evet bu da tabii komünist ideolojinin tabir caizse ezberini bozan bir şey oluyor. Çok kesici, müthiş bir ezber bozucu bir şey. Evet. Yani emek tarihçilerinin bildikleri <gülüyor> bu işçi sınıfının böyle bir psikolojisi var, böyle bir dürtüleri var fakat bunun üzerine durmuyorlar. Üstelik bu sürekli. Evet göz ardı ediyor yani romantize edilmekten işte bütün Çalışıyor. o Sovyet posterlerinden ve başka devrim şeylerinden, sanatı örneklerinden evet. çok gördüğümüz ve edebiyatında işte kol gücüne dayanan kahraman toplum önderi öncüsü işçi modeline uymayan davranışlarda çalışmaya yani aylaklığa, övgüde belirtilen evet. tarzda aslında insanların çalışma eğiliminde olmadığını gösteren bazı örnekler de göz ardı ediliyor diyorsunuz. Ben <gülüyor> evet. de aslayı da değil. Bu ki Siyethman'ın kitabını belki okumadım, bilmiyorum. Orada mı? orada mı? Sen bunu söylediğin bir bölüm ayrılmış. Yani ha. Sovyet posterlerine Fabrikalardaki evet. çalışma disiplinini ve iş örgütlenmesini öven sen de söylediğin gibi başı küçük ama kolları, pazuları kuvvetli. Hep. Kadınlarla erkekler arasındaki farkı da ayıramıyorsun. Yani kadın bedeninin bir farklılığı vardır. Kadın bedeni de erkekse orada iri, yarı, elleri iri ve dediğim gibi fabrik, sanki fabrikada doğuş, çalışmak için doğmuşlar. Evet. Şimdi sorun onları sosyalizm bu olamaz. Yani sosyalizm işçiyi fabrika düzeninin bir parçası haline getiremez. Fabrika bir eğitim yeri değil de fabrika bir sömürü mekânı. Yanıdır. Her yerde böyledir bu. Sietman dediğim gibi ezberi bozuyor. Burada ne partinin ne de sendikaların aslında işçilerin pek de temsil etmediklerini, arada bir temsil sorunu olduğunu söylüyor. Yani 19 Şimdi bu Sovyet rejiminden için geçerliydi. Bu çok daha açık o rejimde. Yani partiyle çalışan işçi sınıfı arasında bir kopukluk olduğunu biliyorduk biz. Fakat 1936'da ilginç olan anarko sendikalistler arasında da böyle bir eğitim eğilim varmış. Şimdi anarko sendikalistlerin alt, temel görüşü Sovyet sistemini eleştiri. Yani oradaki partiyi reddedip partinin yerine sendikaları koymak, sendikalarla da toplumsal mücadeleyi götürmek. Ama sendik, oradaki kopukluk onlar da işçi sınıfını temsil etmiyorlarmış. Böyle bir şey var. O kadar yani kitapta bazı, bazı yerlerde anekdot olarak koymuş işçi sınıfı ile sendika yöneticileri arasındaki ilişkiyi bazen de daha genç bölümler ayrılmış. ama anekdotlar Bence daha aydınlatıcı yani e, solun işçi sınıfıyla sınırlandırmayalım sınırlandırmıyorum istersen solun diyelim solun tarihinde maalesef çok ahmak ahmakça şeyler olmuştur ama burada verdiği örnekler var ki sim'anın e, utandırıcı örneklerde. Evet. Yani <gülüyor> İspanya'da 1936'dan sonra e, anarko sendikalistler fabrikaları ele geçiyorlar. Katalonya'da endüstrinin e, diğer bölgelere göre daha geliştiği bir yer, işçi sınıfının daha güçlü olduğu bir yer. Ama orada endüstriden gelen köylüler de işçi sınıfının içerisine karışıyorlar. Çok homojen bir yapısı da yok. Orada e, işçi sınıfını temsil eden sendika başkanlarının, sendika yöneticilerinin e, verdikleri kararlar var. Ko akıl alacak gibi değil. 36, Almanya'dan kaçan, sol görüşlü, İspanya'daki devrime sempati duyan Yahudiler var. Bunlar sermayeder falan değiller. Orta sınıf böyle işçi olabilirler. Belki de fabrikalarda gönüllü olarak çalışacak, çok az bir paraya çalışacak olan Yahudiler. Sendika liderleri, anarko sendikalistler Yahudilerin İspanya'ya gelmelerini, iltica etmelerini engelliyorlar. Yahudiler gittikleri her yere sermaye götürürler. sermaye Para kazanmak, kapitalizmin tohumlarını bu toplumda ekemeyiz diyorlar. Ben bunu bir dipnot olarak o kitapta okuduğumda oldukça şaşırmıştım. Evet, zorsu. Yani yani çok alıştığımız tarzda bir şey evet, değil yani. Evet, fakat şunu da ben söyleyeyim. Ee, şimdi Ortodoks solun Sendika, ortodoks olun partinin ve sendikaların yani komünist partilere bağlı onlarla çok organik bağları olan partilerin böyle şeyler yapması normal, e, ka, olan karşılıyorduk biz. Bu, bu bildiğimiz bir tarihti. Ama bu tarihi biraz daha kuşkulu yani biraz daha insanın yeni şeyler öğreniyorsun ve daha da e, karamsar da oluyorsun ama umudunu da kaybetmiyorsun. Şu bakımdan önemli, benim açımdan şu oldu, anarşizmin pek çok şeyi vardır, biçimi vardır çok biçimi. Anarko sendikalizm yalnız ortodoks marksizme en yakın olan biçimidir anarşizmin. Yani 1960'lardan itibaren kendini bir yenilemeye başlarken anarşizm anarko sendikalizmi reddetmiştir aslında. Hmm. Temel nedeni de pek ortodoks solla marksizmle ilişkisi farkının belirle, silinmiş olmasıdır. Pek belirgin olmamasıdır. Fakat benim o kitapta bir itirazım var. Bakunin'in de bu tür bir anarko sendikal yani 1936'da İspanya'da görülen tarzda bir anarko sendikalinden yanı olduğunu söylüyor. Ben oradan biraz şüpheliyim. Onun önerdiği, onun daha taraftar olduğu eğilim, birinci enternasyoneldeki kopmadan ortaya çıkan lonca sistemidir aslında. Yani bizim bildiğimiz o anar- sendikal örgütlenmede değildir. Bir de tabii şunu söylemek gerekiyor. Sendikaların yani anarko sendikalistlerde olsa reddedilmesinin nedeni şu. Arkaik örgütler. Yani mücadeleleri ve perspektifleri sınırlı. Ana sendika gibi bir örgütle çok fazla alanda mücadele yürütülmez, yürütülemez. Ekonomik mücadele yürütürsün. Karkoş da diyor ki zaten diğerleri ölüm marksizmden açılıp diğer o, ...özgürlükçü, sol düşüncenin diğer eğilimleriyle de barışık olan... ...onlarla temas kuran düşünürler. Batı Marksizmin büyük öncüleri. İşçiler sadece ekonomik mücadele... ...hatta siyasal, hatta toplumsal mücadele de yürütmezler. Kültürel bir mücadele vardır. Zihinsel mücadele vardır. Bunu sendikayla gibi bir örgütle... İmkansız. Yürütemezsin. Yürütülemezsin. Ama tabii orada bir şeyi var, ikilemi de var. yani. Yine de sendikalar işte reform olabilir, yürütülebilir falan... Ama var olan sendikalar bence orada bence pek çok dediğim adını saydığım e, isimler yani Batı Marksizmi düşünüyor Frankfurt ekolojisi böyle bir şey hem partileri reddediyorlar hem de sendikalara karşı da çok büyük bir sempatileri du yok. duydukları herhangi bir yazıları yok evet. yani onu da onu da reddediyorlar burada burada bir şey var yalnız, farklı bir görüş 1960'larda, 70'lerde İtalya'daki otonomcular onlar gerçekten e, bu e, Konsey fabrikalarda ele geçirip işte oralarda işçi konseyleri kurmak bunun bir anlamda da, daha temsili gerçekleştirebileceğini dair düşünceleri e, benimsyenlere komünist partine Gramsciçi eğilimlere karşı olarak otonomculuğu farklı şeyler savunuyor işi kaytarma işi reddetme işi geri çevirme çalışmama yani negrinin belki de yani negri ve diğerlerinin Getirdikleri en önemli yeniliklerden bir tanesi bu. Bir parçaya geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Karko, burada sorun şu, koş ve diğerleri. Şimdi sen kim, künyesini de vereceksin kitabın? Orada çok güzel bir Harry Clever'ın bir söyleşisi var. Marx'ı sadece ekonomist olarak yani kapitali okumak ama kapitali sadece bir iktisat, var olan kapitalizmin iktisadi bir eleştirisi olarak okumak. Bu bir sınırlı. Marx her şeyden önce felsefeciydi diyor şey. En iktisada, iktisada dair, ekonomiye dair yazmış olduğu şeylerde dahi Marx hiçbir zaman o felsefeci kimliğini yitirmedi. Ama kendisi Marx'ın felsefeci olmakta, paradoksal olan da bu. Marx felsefeci olmayı kendisi belki de reddetti. Evet. Yani <gülüyor> bilim, bilimsel olmak adına felsefeyi reddetti. Ama olsun diyor Karkoş. Biz Marx'a rağmen Marx'ı felsefeci olarak görmek zorundayız, görmeliyiz diyor. <gülüyor> İlginç, çok son derece. Daha önceleri de ipuçlarını sürdüğümüz ama evet. tam da üstünde durmadığımız ilginç bir konu bu. Yani tamam. ta, her, pardon sözünü kesiyorum, her Nasıl? okuma yeni bir şey de bir şey Getiriyor. Katıyor, katıyor. Getiriyor evet, çok doğru. Şimdi bir yara veriyoruz ve The X grubundan El Tren Blindado adlı parçayı 1936'daki İspanya devrimine yani i̇ç Savaşı ve devrim koşullarına ilişkin bir şarkı bu duruma da uygun düşüyor. Onu çalıyoruz. El Tren Blindado adlı parçayla, The Extend dinlediğimiz bir parçayla girdik. İlk parça olarak bunu çaldık daha doğrusu programımızda ve şimdi devam ediyoruz. cumalı Adamlar programına Halit Turhanlı ve bendeniz Ömer Madre. Bugün elimizde çalışma koşulları, işçilerin durumu ve radikal düşüncenin Etkileri üzerinde dolaşıp durmaya çalışıyoruz. Elimizdeki kitaplardan biri Michael Saidman'ın İşçiler Çalışmaya Karşı başlığını taşıyan. Boğaziçi Üniversitesi yayın evinden yayınlanmış. Halk cepheleri döneminde Barcelona ve Paris'te işçiler başlığını taşıyor. Çevirenler de Emine Özkaya ile Günzileli. <gülüyor> Bir de İtalya'da Radikal Düşünce ve Kurucu Politika adlı derleme kitabı çeşitli makale ve söyleşilerin, mülakatların derlemesi bu. Oradan da özel e, bu politika, otonom yayıncılık tarafından yayınlanmış bir e, kitap bu da. Ve çevirenler de yine iki kişi Sinem Özer ve Selen Göbeles tarafından çevrilmiş bu makaleler derleme. Burada özellikle de her ikisi yapılmış bir söyleşi Massimo De Angelis'in yaptığı bir söyleşi Otonomist Semarksizm ve Sınıf Mücadelesi bir de e, yani pek çok başka makalenin yansı ağırlık verdiğimiz bir de Antonio Negri'nin kurucu e, şey e, arkeoloji ve proje kitlesel işçiden toplumsal işçiye başlığını taşıyan bir Söyleşi, yazı. Bunların üzerinde ağırlıklı olarak e, durmaya çalışıyoruz ve konumuz çalışma. Evet iki tane iki örnekten aynı zamanda 1936'da İspanya ve Fransa fakat aralarındaki bu iki ülke arasında çok fark var. Yani İspanya Fransa aydınlanmayı yaşamış. Aydınlanma ideolojisini yaşamış. Burjuvazi orada aristokrasiye karşı çok güçlü bir mücadele vermiş. Devrimci bir, atılımcı bir burjuvazisi var Fransa'nın. Merkezileşmesini sağlamış. O bölgesel farklar biraz daha... İspanyale kıyaslandığında oldukça az. E, i̇şçi sınıfı daha güçlü. İşçi sınıfı da mücadele etmiş ve Burjuvazi aslında hem devrim, kendi de bir zamanlar devrimci olmuş olan Burjuvazi, işçi sınıfının devrimci taleplerini de nasıl karşılayabileceğini biliyor Fransa'da böyle bir özelliği de var. Yani yeri geldiğinde. E, ...müzakere edebiliyor, ödün de verebiliyor... ...bastırabiliyor da ama... ...işçi sınıfıyla nasıl baş edebileceğini... ...bilen bir burjuvazi var Fransa'da. Send tabi komünist hareketinde güçlü... ...sendikalar üzerinde de... ...onun da hakimiyeti var... ...ama en önemlisi kilisenin... ...sivil siyaset üzerinde... Ve ordu'nun siyaset üzerindeki etkisi yok. O sekülerleşmeyi yaşamış ve temsili demokrasi, anayasal demokrasi dediğimiz o demokrasiyi de hayata geçirmiş. İspanya'da bunların pek azı var. İspanya her şeyden önce tarım bir toplumdur. Yani endüstriyi İtalya'yı sözünü andığımız tarihsel dönem 1930'larda İspanya'da gelişmemiş. Bir Barcelona'da bir tekstil var tekstil endüstrisi var ki o da çökmek üzere. Burjuvazi eee kendisini yenilemiyor. Yani teknolojik olarak da yenilemiyor. Üretken olamıyor. Evet, Öyle. demokrasiyi de hemen hemen hiç Yok, görmemiş. Tabii. Kim bir ömründe ilk defa zaten Franco sonrasında evet. 75'ten sonra demokrasiyi görebilmiş ama buna rağmen de parlak evet, hızlı <gülüyor> bir, bir demokrasi olmayı Do başarmış bir ülke sonra da dol. Ama o dönemde 1900'lerde o şey de yok. Endüstri bir yerde tekstil, Barcelona'da, Katalonya'da, Fransa'da otomu, otomobil, uçak Paris'in yakınlarında banyöllerinde büyük bir işçi sınıfı var. Oldukça da benim gibi Burcu, siz de mücadeleci, mücadeleci bir geçmişi var. İşçi sınıfında da mücadele etmiyor 1900 1840'larda 1848'de birkaç kez tarih boyunca e, sokaklarda Avrupa evet. sokaklarında bayağı isyan etmiş Paris e, komünü yakılmış evet evet doğru hatta bazen ile omuz omuza gelmiş bir yerde kimi yer yolları ayrılmış kimi yer ihanete uğramış Alembaud'un dediği gibi e, Komünü ezmiş bir cumhuriyet var yani bir de Fransa'da. onda da görmek evet. ama zaman zaman da şey yapmış. E, birlikte de iş birliği de yapmışlar. Burjuvazi yani demin onu söylemek istedim zaten. Seidman da onu söylüyor. Fransa'daki Burjuvazi e, daha ödün uzlaşmacı olduğunu bilebiliyor. Yeri geldiğinde ne zaman baskıyı uygulayacağını biliyor. Bu işçi sınıfının çeki düzen vermiş. Sadece bu değil belki reform yani e, e, Fransa'daki işçi sınıfı sendikalar reformcu. ...halk cephesinin sendikacıları reformcu. Hı hı. İspanya'dakiler hı hı. daha... ...iktidarı ele geçirmek, fabrikaları ele geçirmek... ...Burjuvazi bölgelerden... ...mümkünse bütün İspanya'dan kovmak... ...ve tasfiye, tasfiye etmek... ...orada ideal şeyi... ...bir ütopyayı kurmak. Ama biz de görüyoruz ki hiç de işler öyle pek iyi yürümemiş. Yani tarihte e keş ezilenler, şiddete maruz kalanlar kendileri yapacakları geleceğin toplumunu kurarken o güzel son derece insani projeleri e hayata geçirirken e mümkün olsa keşke hiç e şiddete başvurmasalar. Şiddete başvurmakla şiddetten şiddete de fark var. Yani insan üzerine uygulamak bir şiddet var. Hep bu programda birkaç kez söylediğimizi hatırlıyorum ben. Ee, komünde en kötü anısı komünün din adamlarının bir uh, duvarın uh, dibine yerde infaz edilmeleridir. Onların karşısında da öldürülmeleridir. Bakunin dahi uh, bunu bir zamanlar Naçayev ile alkış, düşüncelerine alkış tutmuş olan Bakunin yaşında buna karşı çıkmıştır. Yani bu şiddete. İnfaz mangasındaki insanla öldürdüğümüz insan yani arasını insanlar kendini nasıl nereden hangi sınıftan gelebileceğini hiç seçmezler diyor. Yerde değiştirilebilirler. Yani bir asili bir din adamını öldürüyorsun ama o senin de yanında olabilirdi başka koşullarda. Bu şeydir. Ben de İspanya Savaşı'na dair okumalarım. Ee, Çoğaldıkça daha fazla okudukça demin de söyledik, her okuma bir şeyler kazanıyor. Hiç de yer olmayan şiddetin de uygulandığını görüyorsun mesela şiddet. Simon Weil'in anıları. Hı hı, Çok evet, son derece hı. idealist bir kadın. Anarşist değil ama her zaman gönüllü, yüreği, düşünceleri, zihni, ruhu hep ezilenlerden yana olmuş. Son derece Adaletten idealist bir kadın. Adaletten yani, evet, evet. Hiç tartışmasız. İspanya'da gittiğinde oraya katılan bir gönüllü olarak onu gördüğünde cumhuriyetçilerin saflarında, hani anarşistler falan değil cumhuriyetçilerin saflarında... Stalinistleri de onların istersen dışında tutalım. Yani onlardan da öyle bir şey şiddet beklenebilir. Ama sendikalistlerin daha barışçı, daha şiddeti dışlaması gereken, şiddeti bir araç olarak görmemesi gereken kesimlerin de şiddet uyguladıklarını gördüğünde şaşırıp kalıyor burada. Bu sadece şey değil. Yani bu İspanya, Sol'un tarihinde gerçekten üzerinde durulması gereken sorunlardan bir tanesidir. Ve Sol hep İspanya örneğini öne çıkarır. Yani yenilgidir ama çok önemli bir yenilgidir. Yani Beckett'ın dediği gibi daha iyi mücadele etmek için yenilmiş bir olaydır, bir tarihsel deneyimdir sanki bir bakıma. Ama onun da baktığında maalesef böyle şiddeti görebiliyorsun. Üstelik de mesela bu kitapta kimi dipnot, kimisi daha ayrıntılı olarak açıklanmış pek çok şey var. Şiddetin uygulanması ve... Ama bunlar ama bunlar hepsi şeyle e, fabrikadaki işle işliğinin de reddedilmesiyle de bağlantılı. Yani ör, yıkmayı örnek aldığı toplumun e, o geleneklerinden çalışma geleneğinden, örgütlenme geleneğinden ve insan ilişkileri geleneklerinden, yerleşmiş e, geleneklerinden, normlarından, kurallarından kopamamak gibi bir sorun var burada. Hı hı ama bir işçi sınıfının bir durumu, bir kesimi de gerçekten e, yöneticilerine rağmen, yöneticilerine rağmen onları aşarak, kimi keste o aşamayarak, onlara boyun eğmek olarak, yani, ya tasfiye edilerek, e, tasfiye edilme uğruna e, çalışmayı bu getirilen bu aptalca bazı kararlarda karşı çıkmışlar. Mesela şunu da söylemek gerekiyor. E, demin Fransa'da işçi sınıfın daha reformcu olduğunu söyledi. Ama bazen reformculuk da iyiymiş demek. Ki, vereceğim örnekte Halk cephesinin o ittifakın solun değişik kesimlerinin kurdukları ittifak sırasında e, fabrikalarda daha çok çalışmaya... gene savaş yaklaşan savaş koşulları nedeniyle e, daha fazla çalışmaya zorluyorlar ya da teşvik ediyorlar. zorlama diyelim mi demeyeyim ama evet. aslında zorlama. Evet tabii adı teşvik evet. olmakla beraber. Yani, e, fakat üşteriler o sırada o dönemde çalışmak istemiyorlar. Yani e, 40 saat hatta daha az 38 saat en önemlisi savaşma savaş dinlemiyorlar yani onların duygusal Rus şeylerini, ulusal duyguları milliyetçi duygularına falan seslenemiyorsun. Orada yankı bulmuyor söylediğini, milliyetçi söylemler. Hafta sonu tatili istiyor. Hafta evet, savaş yani, olsa da olmasa da hafta sonu tatili istiyor. Değil evet hafta sonu yani. tatili istiyor. Hatta otomobili olsun da hafta sonu tatiline çıksın istiyor. Ya verdiği bir örnek var. Belki 1930'larda bu olmuyor. 1960'larda oluyor artık. işçiler çalışmak istemiyor. Hatta haftada 5 gün bile çalışmak istemiyorlar. Daha da az çalışma saatlerini indirmek istiyorlar. Otomobili olsun. Godard'ın filmini hatırlatmış orada. Hafta sonu filmini. İşçi Hatırlamıyorum. İşçi sınıfının yani işçi sınıfı ve orta sınıfların hafta sonunda otomobillerle arabalarıyla tatile gitmeleri, birden kazalar olması, ha, yolları evet, tık tıkanması. Falan. Evet. Yani hafta sonu Taydosilik e, çaldığında cuma akşamı insanlar çılgın gibi şehirden çık evet. evet. Demek çalışmayı falan sevmiyorlar yani. Lanet olsun. Bir an önce fabrikadan çıkmak istiyorlar. Fabrikayı kendi yerleri, mekanları, orayı evleri gibi görmüyorlar. Yani Hiçbir bir sebepte yok evleri gibi evet. görmeleri ve hoş birler evet. olarak görmeleri için çünkü iğrenç bir yer yani evet. fabrikada yani, dediğiniz yani, şey, tam biz <gülüyor> sömürümek mekanı. Evet. ama kapitalistler bunu çok iyi biliyorlar işçileri fabrikada ne kadar uzun zaman tutabiliriz diye evet. yani fabrika ne, neden işçiler fabrikada çalışmak istemezler bunun üzerine onlar daha fazla kafa tut, kafa yoruyorlar bunun bir, bir disiplinli endüstriel ilişkiler psikolojisi diye bir şey var bir dal var. Yani çok yaygın mıdır bilmiyorum ama bunun üzerine yazılmış kitaplar var. Bunun üzerine ciddi düşün insanlar var. Bunun, bu disiplinin temel amaçlarından bir tanesi de işçiyi fabrika mekanını sevmek, sever hale gelmek. Onunla fabrikayla, makineyle, diğer makine başındaki diğer iş, işçilerle uyum haline getirmek, onu uyumlu kılmak. Sonuçta, fabrikam güzel fabrikam dedirtmek yani evet, öyle 10 yani, suitom gibi of, bir şey. 1960'larda 70'lerde Sovyet yazarları, şimdiki Peksiyonun ismini hatırladığımız yazarlar vardı. Fabrikanın Öven şeyler, kitaplar çıkar çıkardı bize. Ben o zamanlara hatırlıyorum. Hiçbir zaman Sovyet akımlara dan yanı olmadım ama resmi Sovyet düşünü bilim adamlarının. Yazmış olduğu kitaplar satılırdı birçok. Oradaki emek tarihine bak bir de. Şimdi bir de emek bize anlattığı emek tarihine bak. Evet. Ama bunun başka örnekleri de var. Bu bir tanesi. Evet. Çok ilginç bir konu aslında bu gerçekten. Peki şimdi bir başka e, ilginç parçaya geçelim. Çok iyi bildiğimiz bu Kurt Weill bestesi Mack the Knife ya da Ballade von, von Mackie Messer. Kurt Weil'in ve sözleri de Bertolt Brecht'e ait olan parçayı bu sefer Dagmar Krause'den dinliyoruz. Sonra devam edeceğiz. <Gülüyor> Fragt und herlich weiß und im winter ja yeah, ihr weßt werer Like the Knife'ı dinlediğimiz Ballade von Mackie Messe, Dagmar Krause'den dinledik. Ve Cuma'da Adamlar programımız devam ediyor şimdi. Tam da yarısına geldik programımızın ortasına. İşçilerin çalışma metelesi üzerinde duruyoruz. Çalışma tarihi, emek tarihi. Fakat farklı, şimdiye kadar alışılmış, alışılagelmiş, kalıplaşmış düşüncelerden biraz daha farklı bir yorumlar dizisiyle de karşımızda olan yazarlar, düşünürler var. Bunlardan biri Michael Seidman ya da Seidman, Boğaziçi Üniversitesi Yayın Evi tarafından yayınlanmış kitabında işçiler çalışmaya karşı diye çok bilinmeyen ve önemli bazı anekdotal anekdotal hem de teorik bilgileri de içeren bir kitap. Halk cepheleri döneminde Barcelona ve Paris'te işçiler kitabı var. Elimizde Emine Özkaya günü zileli il çevirisi. Aynı zamanda da bir ikinci olarak da İtalya'da radikal düşünce ve kurucu politika diye bir yazılar ve mülakatlar derlemesi var. Onu da çevirenler bu politika. Otonom Yayıncılık e, adlı kitabevinden çıkmış. Çevirenleri de Sinem Özer'le Selen Göbeles. Evet. Evet ben getirmeyi unuttum, unuttum dedi, ihmal ettiğim bir kitap daha var. Şimdi ondan da söz edeceğiz. Batı Marksizmi çok önemli bir düşünür. Geçmiş haftalarda da Frankfurt Okulu'ndan söz ederken <gülüyor> adını andı kal korşun. Maalesef Türkçe çok fazla eleştiği çevirmemiş bir yazar. Çevrilmiş olan bir kitabı da e, çok okunmadığını düşünüyorum. Marksizm ve Felsefe onun tezi bu Sovyetler Birliği'ndeki verimciliğin üretimciliğin eleştiren bir kitap aslında başlı Marx'ın felsefe olmakla birlikte ve Marx'ı da eleştiren bir kitap aslında hmm. şimdi dediğin düşman kardeşleri olarak bilinen Marxizm ile anarşizm ile bir çabası var Karl Korç'ta bütün yaşamı boyunca orada Korç söylediği şu Marksizm tarih sahnesinde 1840'larda çıktığında felsefi felsefe düşüncesiydi. Bir felsefeydi. Felsefelerle doluydu genç Marx. felsefeci olarak tanıdık onu biz. Felsefeyi reddetti ama daha sonraki aşamalarda da felsefeden kopuyor kendisini bir bilimci olarak görmeye başladı. Onun ardılları, onu izleyenler bilimci olarak söylüyor, bilim kurduğunu söylüyorlar. Fakat devrimci işçi hareketiyle ilk çıktığı sahneye çıktığında, tarih sahnesine çıktığında 1840'larda devrimci işçi hareketiyle bir felsefe olarak temas kurdu. Marx ve Engels daha sonradan bilimsel kurama, bilimselliğe ağırlık vermeklerine rağmen, bilimsel olmaya rağmen felsefe olarak bir işçi sınıfı onu benimsedi. Şimdi 20. yüzyılın başları, bu daha sonradan kaybolduğunu, 2. internasyonel ile birlikte Marx felsefe özelliğinin geri planda kaldığını ama bu geri planla itilişinde de Marx ve Engels'in kendilerinin de payı olduğunu söylüyor e, Karl Koch. Devrimci... 20. yüzyılın başlarında tekrar bir yeni bir akım doğduğunu söylüyor. Bu kendisi de bu akımın içerisinde aslında. Bu akımı başlatan düşünürlerden bir tanesi. Daha sonra farklı şeyler söylemiş olmasına göre rağmen Görçlük kaçta bunlardan bir tanesi mesela. Bu ismini aldığımız kişiler düşünürler. Batı Marksizmi dediğimiz eğilimin başlatıcıları, temel direkleri, temelini döşeyen isimler ki Frankfurt okulunda da hep üzerine çok büyük etkileri var. Batı mı niye Batı Marksizmi bir kez daha söyleyeyim? Sovyet Mar temelde Sovyet Marksizmine karşı olmasından dolayı Sovyetler Birliği'nde artık Marx'ın, yani Marksizmin eleştirel bir düşünceden olmaktan çıktığını, partinin e, ve devletin toplum üzerindeki hakimiyetini meşrulaştıran bir ideoloji haline geldiğini söyl söylüyor. İddiası bu. Kendisini bundan ayırmak için Batı Marksizmi olduğunu söylüyor. Yani Marx'ın hala felsefi yönünü korumak, yöne e, çıkarmak çabasıyla 1930'larda, 1920'lerde işe koyulmuşlar. Bu 1960'ta da böyle. Hı -hı. Bu konuda e, Althusser tam olarak bir başarılı mıdır bilmiyorum ama Marx'ı felsefe, kapital mesela yeniden okumak, felsefe olarak okumak. Evet, aynen öyle. Buradaki senin verdiğin andığın o söyleşide Harry Cleaver'ın, Texas Üniversitesi'ndeki profesör, onunla yapılmış olan söyleşide ve diğer kitaplarında da vurguladığı bir şey vardı. Marx'ı felsefe olarak da okumak yeterli değil politik en ekonomik kitaplarının, en ekonomi politiğinin eleştirisi diğerlerinde hepsi ekonomiden söz ettiği kitapları da e, politik olarak okumaktan söz eder. Bu Sovyet, Sovyetler Birliği'ndeki üretimcilik, demin söylediğimiz fabrikayı işçi bağlama ve geri geldiğinde taylorizmi de, bunun içinden medet uman düşünceye 1917'yi takip eden, devrimini takip eden düşünceye bir alternatif oluşturma çabasıdır. Buradaki... E, Marx, ama burada Marks masum değil. Çok masum değil. Yani sadece Marks'ı yanlış anladılar, onun başkalarının ellerinde kötü oldu. bu anlama gelmiyor. Özellikle Karl Koç da söylüyor bunu. Heterodoks Marksistler olduğunu söylemiştik bizdeki Frankfurt ekolunu ve bu, bu batı Marksizmi. Batı Marxist içinde yer alanlar heterodoks, ortodoks değiller. Ama heterodoksileri Marksı da yer yer reddetmeyi de içeren bir şey. Yani Yana, o, kenarda o kalanlar evet, evet yani sapma, o, sapkın yedin, Marksistler, sapkın Marksistler evet. bazen zordan yani. <gülüyor> ya da şöyle söyleyelim istersen e, Ortodokslar belki Marx'ı daha iyi anlamışlardır yani Türkçe Mar Marks'ı ters düşen şeyler söylemiyorlar <gülüyor> ama söyledikleri şeyler özgürlükçü bir düşünce için açısından pek kabul edilemez Batı Marks'ın söyledikleri bu oldukça can alıcı bir nokta bence çok tayin edici yani Şimdi temel noktası şu, e, komünizmi yani komünleşmesini toplumun iki aşamaya ayırması ve bu aşamalardan bir tanesi de devlete fazla yer vermiş olması. Evet, işte. vazge Marx devletten vazgeçemezler, devletten ve iktidardan vazgeçemezler e, Bakun'un. Komün yaşamış olmasına rağmen, komün zaman zaman e, komün deneyimi Marx'ı tereddüte düşürmüştür. Devlet olmasa da mı olurdu. Ama ezilmesi karşısında gene o devlet. Aman, evet, yani bu işte can alıcı dedik, evet. e, önem taşıyor hatta işte e, yani kavşak nokta, temel noktası evet. dedik. Bu geldiği nokta da işte devlet tabii. Evet. Devlet ideolojisi bunu bizim özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar olarak çok iyi bildiğimiz bir şey var. Yani devletin her türlü şeyin üzerinde sınıfların ve hatta düşüncelerin, ideolojilerin de üstünde bağımsız, otonom bir evet. baskıcı varlık olarak ...görüldüğü ve gördürülmek de istendi. Uygulamada da böyle olduğu bir ülke burası mesela. Böyle çok ülke var evet, tabii. Yani Doğu Avrupa deneyimleri de böyleydi. Evet. Yani yaşanılan, var olan real sosyalistlerde de, sosyalizmlerde hepsi böyleydi. Geçiş aşaması devletin tahakkümü için bir şey olmuştur. Bahane olmuştur. Devletin, toplumun devletleşmesi denen bir terim var orada. Toplumun, evet, toplumun, de, toplumun devletleşmesi yani, devlet. mi, O önem taşıyan bir şey ve üstelik bu Sosyalizme ya da sosyalizm Adına yola çıkan bir Düşünce tarzına özgü bir şey de evet. değil İşte burada da tabii. Kemalizm evet, adına da tabii, tabii, aynı tabii. şey Olabiliyor hatta Kemalizme Karşı olan kesim bile Bu noktada onunla Bir işbirliği haline giriyor ve Devletin yüce Ve de, ebedi Baskı civarlığı üzerinde bir mutabakat sallanabiliyor görüyoruz ki. Kesinlikle öyle. Sorun şu sanıyorum yani anarşist düşüncenin, özgürlükçü düşüncenin diyelim daha geniş bir perspektiften bakabilmek için iktidara ver, yapmış olduğu eleştiri. yani Neden bu kadar iktidardan korkuyorsunuz canım derler. Bu gereklidir. Bu da çok çok çocukça bir şey. İktidarı ele geçirmezsen yıkılırsın gidersin. Senin karşındaki sınıf o kadar acımasız bir sınıftır. yani Tarihte bunu göstermiştir. Doğru değil bence. Yani bunun bahanesi olamaz. Evet, Onu evet. şiddet uygulayamazsın. Claude Lefort'un bir Claude Lefort bir şeyi var. İktidar alanı boş. Demokrasilerde o iktidar dediğimiz yer bir boşluktur. Hı hı. Lefort zaman zaman yani özgürlük ve barbarlıktan, o troçkizminden daha kaymıştı. Belki bugün sosyal demokrat olduğunu söyleyebilirler. Fakat bu tespiti bence çok doğru. Bu bir ideal olması, Demokratik demokrasinin de radikal demokrasi de söz edeceksek bu olmalıdır. İktidar denilen yer, yeri kimsenin işgal etmemesi, oranın bir boşluk olarak kalması. O boşlukta tartışmaların sürmesi, toplumun kararlar alması, kendisini yeniden örgütlemesi, kur, yapmış olduğu kurumları yıkması, kaldırması ve yeniden kurunlaşması Havalandırma gibi bir şey yani. yani. Evet, yani toplumun nefes alabileceği <gülüyor> evet, açılabileceği bir, şey, nefes bir, alabilecek, alabilecek bir yani özgürlüğü... Aydınlık, olan... Aydınlanma ve havalanma. Eğer aydınlanma o, da laf iyi. Aydınlık ve havalanma. Eğer o iktidarı, <gülüyor> o boş, boşluğu orada bir iktidar varsa o zaman gerçekten sorun. Yani o geçiş aşaması hiçbir zaman bitmiyor. Bir şey daha söyleyeceğim. O Karl Koch'la ilgili yaptı, söyledikleri gibi ve Marx'ın ve Marksizmin eleştirisi proletaryanın kendini ekonomik ve siyasal eylemlerle sınırlayamayacağını söylüyor. Sadece ekonomik mücadele yürütüyorsa ya da siyatta siyasal. Yani iktidar ele geçirmesi bile yeterli değil. Çok dikkat edin lütfen. Yani iktidarı ele geçirmesi bile yeterli değil özgürleşmesi için. Bu da çok ince ve önemli bir nokta. Evet. Hayati bir nokta da bu işte. Evet. İktidar olmak ne demek? Evet. Bir de yani sendikalar e, ekonomik mücadeleyi yürütebilirler ama gerek başka mücadeleler yürütemezler. İşçi sınıfının felsefi eylem yapması da gerekir diyor Karkoş. İşçi Tabii sınıfından şeyleri. felsefe beklemek. Felsefi eylem, zihinsel eylem de son derece önemlidir. Çünkü işçi sınıfı sadece fabrikaları ele geçirmek, işçi üretim araçlarını ele geçirmek gibi bir şey yoktur kaygısı var. Bu kaygısı olabilir ama bunun sınırı değildir. E, zihinsel elem o ana kadar toplumda egemen olan bilinç biçimlerine karşı mücadeledir. Yani var olan bilinç biçimlerine karşı mücadeledir. Bu, bu çok önemli. E, bu nedenle fa, e, sendikalar, demin bu programın başında söylemeye çalıştığımız gibi Karl Korçiz'leri sendikalar bunu yapacak şeyler değil, örgütler değiller. Ar sendikalar ar arkayık derken bunu söylemek istiyoruz. Bugün çok özgürlükçü bir toplum, bir hedefsi varsa solun ki olmalı. Eğer böyle bir hedefi yoksa sol kendini fes etsin. Ona sol da diyemeyiz evet zaten o zaman. <gülüyor> Sendikalar gibi bu eski örgütlerle kendisini sınırlayamaz. Partilerle de eski partilerle de sınırlayamaz kendini. Badiun'un söylediği çok küçük bir örgütü var. Temsil demokrasiyi reddediyor. Yani reddediyor temsil demokrasiyi yeterli değil bence de çok doğru söylüyor. E, göçmenlerin haklarını korumak için daha başka bir örgütler lazım. Var olan partiler onları koruyamaz umurunda bile değil. Daha gevşek örgütler daha daha az e, bürokratik olmayan örgütler evet. mesela, ya da şeyi reddediyor mesela e, bilinçlenme Proletaryanın bilinçlenmesi çok uzun bir süreç olmayabilir bilinç süreci, kendinde sınıf olması için pek o kadar zamana geçmesi gerek yok. Bir olay. Yaşanan bir olay. Böyle bir şok Etkisi insanları dönüştürebiliyor. Kesinlikle ee, Güney Afrika'daki gece kondu halkının yoksullarla verdiği bir örnek var. Bir gün devletle uzlaşıyorlar, belediyeyle de, de, de Güney Afrika'nın bir kasabası, bir şehrinde. Ee, bu gece konduları kaldıracağız, sizlere apart güzel, sosyal konutlar yapacağız diyorlar. Bir sabah geldiklerinde buldozerler, evlerini yıkmaya gel geliyorlar. Ha, olay bu. Olay bu, <gülüyor> evet. yani olay. Birden böyle sabah, sabah uyanıp buldozerleri karşıda görüldü, bilinçleniyorsun. Yıllar geçmesine hiç gerek yok fabrikada. Ya da bir partinin onları eğitim programlarını, sendikaların eğitim programlarını alıp haftada bilmem kaç saat eğitmese de gerek yok. Orada hayatın gerçeğiyle yüz yüze geldiğinde, örgü, kendini, parti içenlerinde örgütlenmelerine de gerek yok. Bu dozerlerini karşına atıyorlar kendilerini. Evet. Ve örgütlerini bu sadece bir de ilgili değil. Evlerini daha iyi koşullarda yaşamak istiyorlar. Sadece evi yıktırmak da sorun değil. Daha iyi bir evde oturmak haklarını şey yapıyorlar. Haklara sahip olma hakkını savunuyorlar oradaki yani. Bunlar bu anlattıklarımız gerçekten de yani solun ezberini bozan şeyler çok temel şeyler. Bu ezber uzun zaman önce bozulması gerekiyordu bence. Evet, yani bu anlamda gecikmişlik olduğu dahi evet. söz konusu olabilir. Evet, bir müzik daha e, dinleyelim şimdi. The Feelies'den dinliyoruz. Painted Black. Painted Black no I foresee this. Painted Black The Rolling Stones'un çok kazanmış olan bilinen şarkısını The Feelies bir yorum bir cover olarak söyledi. Evet cumalı Adamlar programımızın sonlarına geliyoruz. Artık son bölümde de neler konuştuğumuzu da söyleyelim. E, bu felsefi eylemdi son olarak e, üzerinde durduğumuz zihinsel de diyebiliriz. Yani var olan bilinç biçimlerine karşı bir mücadelenin işçi sınıfı, yani sınıfsal mücadele konuşulurken üzerinde durulması gereken ve daha önceki düşünceleri de bir miktar sarsan, onlara aykırı düşen, hatta deyim yerindeyse, tabir caizse, ezber bozan nitelikte şeylerden bahsediyordu Halil Turhanlı ile bendeniz Ömer Madre. Evet. Saymanın kitabı, ön, künyesini iki kez verdim bu programda. Oradaki 1936'da iki tarihsel örnekten yola çıkıyor. Halk cephesi Fransa'da, İspanya'da da devrim, Katalonya'da özellikle, endüstri bölgesi orası verdiği örneklerde gerek anarko sendikalistlerin gerekse diğer daha reformcu... Sendikalarda işçilerin işçilerle sendikalar arasındaki bir taban ile sendika yöneticileri arasında bir uyuşmazlık söz konusu olduğunu ortaya koyuyor. Çalışmak istemeyen bir işçi sınıfı var. Çalışmayı reddeden bir işçi sınıfı var. Şimdi deyin emek tariğini yazmış olanlar işçi sınıfında böyle bir eğilimi göz ardı ettiler. Çalışmaya çok can atan, çok gönüllü... bir işçi sınıfı varmış gibi. Bu eğilim işçilerin çalışmaktan hoşlanmadıkları, işçi olmaktan kurtulmak için mücadele verdikleri, işçilerin mücadelelerinin bir kısmı odur işçi evet. olmaktan kendini sınıf olarak olumsuzlamak. O sınıfı reddediyorlar. 1960'larda, 60'ların sonları, 1968'de belki daha az gözünde gözünde tutulan bir durumdur bu. Bu sınıfının böyle bir mücadele eğilimi de vardı. Özgürleşme siyasetleri fabrikadan kurtulmak ve fab, mücadeleyi toplumsal, kültürel ve zihinsel, felsefi mücadeleyi fabrika mekanının dışına çıkarmak istiyorlar. Hı hı işçi sınıfı. Bunu istemiyor. Bu belki küçük bir kesim işçi sınıfı. Bütün işçi sınıfını kapsamıyor. Ama İtalya'da çok, bu çok gelişti. Otonom e, düşüncenin temeli bu. Yani işçi sınıfı kendisini artık sermayeye göre, sermayenin d, hareketlerine göre pozisyon almaktan çok otonomlaşmak istiyor. Sermayeli iste, istemiyor. Hareketin ana sloganı da işin reddi. Evet. Kendi bağımsız varlığını otonom yani özerk varlığını. Üretken olmak istemiyor. Açıkçası. Evet. Sahip olmayan çalışıyor. Evet. Yani fabrikada bir şey üretmek istemiyor. Bunun yerine daha yaratıcı eylem. Yaratıcı yaptı. işler yapmak istiyor. Evet. Yani şeyi o. Bir başka sloganı daha. şeyin Otonom hareketin kendini değerli kılma. Ancak fabrikadan makinenin başından o şeridin başında sıralanmaktan kurtulursa kendi değerli kılabileceğini. O fabrikanın içerisinde o çalışma düzeninin kendisini aşağıladığını, aşağılandığını anlamaya başlıyor işçi sınıfı. O zamana değin komünist partilerin, komünistlerin ya da sosyalistlerin ağırlıkta oldukları. Hadi anarko sendikalistleri de katalım. Gerçekten onlar da öyleymişler öğrendiğimize göre Saitman'dan. Çok yücelttikleri fabrika düzeninin artık reddediyorlar işçi sınıfı. Orada kendisinin değerli orada kaldığı müddetçe değerli olamayacağını anlıyor. Kendini değerli kılmak, işte fabrikanın dışına çıkmakla mümkün olduğunu. Bu aynı zamanda yerleşik kapitalist ilişkilerin, üretim ilişkilerinin dışına çıkmak istiyor işçi. Yani fabrikada sen onu çalıştırırsan ya da üretimi teşvik edersen bu ilişkilerin içerisinde kalmış oluyor. Hatta o kadar ki o ilişkileri örgütlenme biçiminde çok fazla değiştirmiyorsun. Sadece iktidar değişmiş, artık devlet yani sosyalist bir devlet için çalışmalarını onların çok bütün haklarını gözeten bir parti var. Parti için çalışmalarını sömürülmeyeceklerini söylüyorsun onlara. Burada işçisiz ve sermayenin emek üzerindeki aslında e, tahakkümünü böylece çek, fabrikanın dışına çıkarak ancak e, ondan kurtulabilir sermayenin ve kapitalizmin tahakkümünden. Bir de bir örnek daha var verdikleri şey. Antonio Negri'nin Negri ve diğerlerinin Sovyetler Birliği'nde üretimi çok geliştirmek için teşvik ettikleri bir kömürcü kömür işçisi var. Şimdi ismini hatırlayamadım ben de. Stachanov. Ah ha, Stachanov. Stachanov. Yani. Ha, Stachanov hareketi evet. Ben St de şimdi onun hakkında düşünüyordum evet. Kömür işçi kömür madeni çalışan bir işçi galiba. <gülüyor> evet kahraman işçi figürü işte. Evet ama beri aklımdaydı ama. işçi bu... sınıfının adına yani çok şey, gurur verici, onur verici bir iş, davranış değil. Alakası yok yani çok daha işte 1984 gibi romanların da evet. esin kaynağı olmuştur yani. Onu öven romanlar da vardır ama. Evet, Şeria su verildi gibi bir roman mesela. Ostrowski'nin şey. evet hiç e, tabi o çok kötü roman. Evet yani <gülüyor> propaganda şeyler. Fakat e, o işten özgü e, sanıyorum önüne konulan hedeften biraz daha fazla çalışmak, çalışmayı şey yapmak. İşte diğerleri üretim 10 ortamı... ton 10 ton kömür çıkarıyorlarsa... O bir rekor kırmış o 100 ton çıkartıyor. Evet. Ve büyük heykeli dikiliyor dediğim gibi. Ama o, o dönem öyle. Yani evet. asıl kahraman mı bu insanlar o tartışılır. Bir şey daha bir söylüyor, aklımda çok fazla uzatmayacağım... Galiba yine Stalin döneminde insanların kırsal kesimde de bir inek sayıları sınırlı. İneklerin kendi ineğini gizleyen bir baba var. Bir köylü. Oğlu ihbar ediyor onu. Babası, benim, devlet onu ödüllendiriyor. Babasını dahi ihbar eden evet. bir oğul. Beş tane ineği var. Diğerlerin üç tane olması lazım. İki ineği var benim babamın değil. Devlete ihbar eden bir oğul. Onun da hekeli var. Onda da Kimin var. Kimin heykeli varsa ondan biraz şey, kuşku duymak lazım. lazım ben yani. ben... Gerçek, kahraman bu gerçekten. <gülüyor> Evet, çok önemli ve ilginç noktalara değindiğimiz, bence öyle tabii, bir top programı daha bitirmiş olduk. Ve son çalacağımız parça da Galaxy 500'den geliyor, Ceremony adını taşıyor. Hepinize günaydın. Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Katkılarından dolayı Kroz Kalemlerine teşekkür ediniz.